Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı ayın birinde yayınlanacak ama biz 31'inde kayıt yapıyoruz ve e, Ağustos ayının özetini 1 Eylül. İtibariyle izleyicilerimizle dinleyicilerimizle siz dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Ee, Ümit'in gündemi yine yoğundur inanıyorum. <gülüyor> yani benim gündemim değil tabii. Bu arada bütün açık Radyo dinleyicilerine merhaba. Ee, benim gündemim değil hukuk gündemi. Hukuk ne yazık ki e, tatil yapmak gibi herhalde bir şey yok ihtiyacı yok. Evet yani ben adli onu söyleyecektim adli tatil değil mi niye durmuyor bu işler birazcık. E, yani durmuyor çünkü neredeyse Türkiye'deki bütün meseleler yani çok basit konular bile e, muhakkak bir adli konu haline geliyor ve o mesele karşılıklı konuşulabilecek, tüketilebilecek belki bir siyasal olgunlar gelebilecek bir meseleyken hayır en başta hemen adli koridorlarına havale edilip efendim bu konu üzerine konuşlamayız çünkü bu artık yargı meselesidir e, deniyor. E tabii. Ee, bu alanda sürekli bir mesai, sürekli bir mesai olma durumu Hatta şimdi bir de düşünüyorum. Ümitciğim, hep derler sen de belki bilirsin bu lafı siyah cübbelilerin yani avukat, hakim, savcı ve beyaz önlüklülerin yani hekimlerin e, tatili, cumartesi, pazarı, gecesi, bayramı olmaz. Çünkü hayat devam ediyor. Ama e, tabii hemen böyle başlarken açık dinleyicileri ona karar versin artık e, özellikle yargı mensuplarının verdiği kararlar, yaşanan hakiklerleri düşününce e, zannedersem bir sürü böyle güzel bir tatil herkesin ihtiyacı var gibi gözüküyor. İsterseniz ben ilk önce zaman kaybetmek sizin bir anayasa mahkemesi kararlarıyla başlayayım. E, arada zaten herhalde bu mesele değineceğiz gibi gözüküyor. E, evet, anayasa mahkemeleri a, önemli. Evet Evet yani her zaman o dengeyi de yine konuşalım Çünkü bizim belki ay sonu yaptığımız programlarında sürekli konuştuğumuz meselelerden bir tanesi e, hak ihlallerinin tespiti ve bu konuya ilişkin e, hukuki rehber alanlarının oluşturulması noktasında anayasa mahkemesi gibi önemli bir kurum e, bağımsız tarafsız e, yargıçlardan oluşmasının önemiydi e, fakat geldiğimiz nokta itibariyle e, bazen sürpriz kararlarla karşılaşıyor olmamıza rağmen ciddi bir kamplaşmanın olduğu bir mahkemeden bahsediyoruz. Ondan da bahsedeceğim ama isterseniz ilk önce bu kamplaşmayı yine gördüğümüz kararlardan bir tanesiyle başlayalım. Önemli bir karardı. İlk olması açısından da önemli. Hüseyin El ve Nazlı Şirin El'in başvurusu bu zorunlu din dersine ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardı. Birincisi zorunlu din dersine iliştiğinde önce Danıştay e, kararları vardı ama ilk kez Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir bireysel başvuru kararı olması açısından önemliydi ve dikkat çekiciydi. E, Hüseyinel e, ve e, Hüseyinel Alevi bir e, aile, e, mensup e, ailenin babası diyelim e, kızının din dersinde muaf tutulması için talepte bulunuyor ve kabul edilmemesi üzerine de konuyu yargıya taşıyor. Tabii kabul edilmeme gerekçelerinden bir tanesi de gayrimüslimlerin din dersinden muaf olabileceği fakat yani bu noktada din dersinin zorunlu olduğu Alevi ailenin bu anlamdaki talebinin ise kapsamına girmeyeceği şeklinde. Tabii ki buna ilişkin iç hukuk yolları tüketilip en son anayasa mahkemesi önüne geldiğinde bireysel başvuru konusu oluyor. Önemli bir karar ama e, karar da çokça devletin pozitif yükümlülüğüne atıp yapılması açısından e, de sıkıntılı bir karar. E, yani özellikle anayasa mahkemesi üyelerinin biraz daha mümkün olduğu kadar anlaşılan hükümetin çok da tepkisini çekmemek için çok da elini taşın altına sokmadığı bir karar. E, mesela ee, Karar da devletin çoğunluk dinine mensup vatandaşların dini ihtiyaçlarının e, giderilmesi yönündeki faaliyetlerin pozitif bir yükümlülük olduğu saptamasındaki o çoğunluk dini ve pozitif yükümlülük tespitleri aslında sıkıntılı. Çünkü aslında aslında, aslında şöyle e, yani e, gerek Avrupa İnsan Hakları e, Sözleşmesinin dokuzuncu maddesindeki Din, inanç ve vicdanın özgürlüğü gerekse bizim anayasamızda iki düzenleme çerçevesinde ee, benim için aslında din dersi e, gibi bir dersin olmasında problem yok. Çünkü herkesin aklına yani biz niye doğduk, ölünce ne olacağız, evren nasıl oluştu bu, bu, bunlar, bu sorular herkesin aklına geliyor ama bunlar din dersiyle din e, efendim disipliniyle konuşulacak ve çözecek şeyler. Problem şuradan kaynaklanıyor bence. İslam dersi gibi aldanıyor <gülüyor> ve anlatılıyor. Müslümanlık dersi gibi e, anlatılıyor. O zaman problem çıkıyor. Oysa yani e, başta e, putlardan, başta işte doğa e, tanrılarından başlamak üzere e, tek tanrılı dinlere gelişe kadar her şeyin bu ihtiyacın nereden kaynaklandığının ayrıntılarının konuşulması e, Müslüman'ın da Hristiyan'ın da Kutperest'in de Mecusi'nin de e, herkesin ihtiyacı olan bir alan yani bunu ile birleştirerek yapılabilecek bir alan tabi bunu ilkokulda farklı bir e, şeyde Çerçevede yaparsınız, ortaokulda farklı yaparsınız, e, lisede, üniversitede. Problem buradan kaynaklanıyor. Yani çocuklara, e, yani Arapça bilmedikleri halde işte bütün o ağır sureler ezberletilmek isteniyor. Ve sadece İslam ve sadece Müslümanlık anlatılıyor. Problem burada diye düşünüyorum ben. Elbette e, ama bir tarafta da e, belki şeyi unutmamak gerekiyor. Türkiye'deki temel tartışmalarının devletin bu konudaki pozitif yükümlülüğünden daha çok negatif yükümlülüğü. Yani mümkün olduğu kadar müdahil olmaması, müdahale etmemesi noktasında işte bu nokta... E, veya müdahale edilmesini engelleyici bir evet. yükümlülük. Evet, evet. E, ama buradaki karardaki pozitif yükümlülük daha çok çoğunluk ile beraber vurgulanınca bu arada karar da ihlal çıktı. E, bu açıdan olumlu bir karar. E, ama çoğunluk dini olarak vurgulanınca tabii ki e, devletin aynı zamanda ateist ailelerin çocukları ve diğer alanlardaki pozitif yükümlülüğü tam da sizin söylediğiniz gibi bir boş kalın kalıyor ve bunun da vurgulanması gerekiyor. E, tabii zor bir karar olduğunu söyleyebiliriz çünkü zaten e, yediye karşı sekiz oyla e, çıktı. Bu, bu arada bu kararla ilgili akademisyenlerin e, ayrıntılı değerlendirmelerin makaleleri de ulaşabilir açıklardır dinleyicileri Çokça da yayınlandı. E, sıkıntılı bir karar olduğunu orada görüyoruz. 7'ye karşı 8 oyla verildi. Yani buna biraz daha salıncak adalet deniyor. Yani her an denge bozulabilir gibi. E, olur da bir kişi veya görüşünü değiştirirse. sallanır sallanır bu ülkenin başı döndü ya. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum Düşme, düşmediğiniz şükretmek mi gerekiyor nedir ama salıncağa adalet olarak bu yediye karşı sekiz oyla verilmiş. Tabii yine işte tam da burada şey geliyor sahaya dizilişler geliyor. Biz Anayasa Mahkemesini bakın istemeye istemiyor. istemiyor. Ee, yani sizin de istemediğinizi biliyorum ama ne yazık ki istemiyor istemi. Hep bu kamp sahaya diziliş e, gibi anlatmak durumda kalıyor. Çünkü artık. E, göz ardı edemeyeceğimiz bir netlik var. Yani şöyle kısaca bir özetleyeyim hani bu e, sahaya dizilişi. E şimdi Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan bir altı üye var. Yani Kadri Özkaya gibi, Recai Akgel gibi, e, Yıldız Sefer'in olduğu Selahattin Menteş Bacı ve tabii ki Açık Radyo dinleyicilerin çok yakından tanıdığı en meşhur üyelerden bir tanesi İrfan Pidan gibi. E, bir tarafta da daha önceki Cumhurbaşkanı Gül tarafından atanan dört üye var. Yani bunlar da e, yakın zamanda da e, yine e, görev süreleri e, bitmeye yakın olan ve başkan olan Zühtü Aslan, Hasan Tahsin Gökçen, Engin Yıldırım ve Emin Kuz gibi. Şimdi bu genelde e, bu 6'ya 4 blok devamlı birlikte hareket ediyor görüntüsü var. E, bunu çoğu kararda görebiliriz. E yine bizim e, programımızın podcastlerini zannedersem Açık Radyo web sitesi üzerinden dinleyiciler erişebilir. E, orada da bunu çokça tartışık. Şimdi arada da iki tane üye var. E, Muammer Topal ve Yusuf Şevki Hak Yemez gibi. Bu iki grup arasında gidip geliyor. Onun için arada böyle e, biraz böyle hani yani sürpriz kararlar dediğimiz kararlar buradan çıkabiliyor. Özellikle e, çok önemli iktidara biraz daha muhalif olabilecek diye düşünüyorum. Biliyorum. Tanımlamanın kendisi sıkıntılı. Bu tanımlamayı da açıklarda dinleyicilere gösteremiyorum ama tırnak işareti içinde kullandığımı bilsinler. E, fakat bir de üçüye var Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen. E, bunlar e, tabii ki bir tanesi hatırlayacaksınız e, itidara da yakınlığıyla bilinen. Her, nereden çıkarıyor derseniz AKP e, milletvekili adayı daydı. Çorum barosu eski başkanı Kenan Yaşar. O da avukat kontenjanından geldi. Doğal olarak sahaya dizilişti. E, ciddi olarak artık e, 7'ye 5 gibi bir alan oluşmaya başladı. E, bir de geçen hafta konuş, geçen ay konuşmuştuk. E, hatırlayacaksınız e, yine şeyinden. E, ayak sesleri duyulmaya başlandı. Biz bu e, spoiler'ı e, çok benzer bir konu olarak zaten İrfan Fidan'da görmüştük. E, neydi? İrfan Fidan hızlı bir şekilde yargıta üyeliğine atanmıştı. Daha herhangi bir kıdemi yokken, hiçbir dosyaya bakmazken yargıta genel kurulunda e, Anayaza Mahkemesi'ne e, aday olarak önerilmişti. En fazla oy alan. Ki büyük bir ihtimalle kimseyi tanımıyordu yargıta alanı Yani mesaisi yoktu anlamında bir tanışıklık değil mi? Ama Ama onlar, onlar İrfan Fidan Bey'i tanıyorlar. Ee, yani <gülüyor> uzun yıllardan beri İstanbul Adliyesi'ndeki adaletli tutumu, adaletli e, savcılık faaliyeti e, deneyiyle tanıyorlar tabii. E, tamam, e, siz tabii ki mesleki tecrübenizden o kulisleri daha iyi biliyorsunuz. E, dışarıdan hemen hızlı asandı ve Anayasa Mahkemesi üyesi oldu sonuçta. Şimdi, e, ya siz... E, yapacağınızı yapın, hukuk geriden gelir diyen e, bir bakanlıkta bakan yardımcısı olarak görev almış muhterem İnce'nin ayak sesleri yavaştan duyulmaya başladı. Senaryo aynı gibi gözüküyor, e, sadece herhalde farklı bir uyarlama diyeceğiz ama neredeyse tıpatıp tıp aynı uyarlama gibi gözüküyor. E, Sayıştay üyeliğinden Anayasa Mahkemesinde e, görev yapan hicabi dursun ki çoğu kararda muhalif e, ekipte e, diye tanımlayacağımız bazı kararlara da imza atmıştı ve çoğunlukta imza atmıştı var. Şimdi emekli oluyor Ekim ayında e, ve böylece bu sefer muhteremince ince sayışlar üyeliğine ilk önce aday oldu ve jet hızıyla da e, muhalif e, iktidar muhalif partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde protesto etmesine rağmen de Sayıştay üyeliğine seçildi. E şimdi muhtemeldir ki Sayıştay e, arasından da önerilecek adaylar arasında yer alıp daha sonra da Anayasa Mahkemesi e, üyeliğine geldi. Tabii Bu dengeler ilerisi için çok önemli siyasal adımlar aynı zamanda. E, belki bugün kısa süreli konuşuyoruz ama e, önümüzdeki seneler içerisinde bu sahaya dizilişteki bu kamplaşma alanının yani neredeyse 7 dediğimiz rakamın 9'a çıkıp 9 gibi bir iktidar neyinde blok olarak hareket eden bir yüksek yargıçların olduğu alan çok ciddi olarak siyasal dönüşümlerde bir engel oluşturabilme ihtimali var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. İşte bu din dersi kararında da yine bu bloklaşmayı çok net olarak gördük. Yani yine de bir sallandı o alan. E tabi bir taraftan da dosya 8 yıldır anayasa mahkemesinin önünde bekliyordu. Yani anayasa mahkemesi ya keşke unutsalar da şu kara, konu hakkında karar vermesem diye. E, herhalde baktığı dosyalardan birisiydi. 5 yılda onun öncesi var. 13 yıldır e, bekleyen bir süreçten bahsediyoruz. Yani gecikmiş bir adaletten bahsediyoruz. Yani o dönem e, zorunlu din dersinden muafiyet için başvurmuş olan kişi... Bugün üniversiteyi bitirmeye yakınlardayız. öyle. Ee, tabii bu da e, tabii belki, belki de artık mevulen bu din dersini okuduğu için ilahiyat fakültesinin <gülüyor> büyük ihtimalle tabii. Diğeri de diğer eleştiride mahkemin ilkel kararını verdikten sonra ahlak dersinin önemine e, bayağı yoğun bir şekilde geri de hükümetin olası tepkilerine karşı bir ön alma çabası gibi göründüğünü de. E, belirtmem gerekiyor. Diğer önemli karar Ali İsmail korkmaz kararı. Ee, özür dilerim. Tamam. Ee, biz daha evvelde e, Aynur siz de Ayın Hanımla sizde anımsıyorsunuz ve İstanbul Barosu e, İnsan Hakları Merkez Başkanı Duygu Köksal Hanımla da. Bu e, anayasa mahkemelerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını konuşurken özellikle anayasa mahkemesi kararlarıyla ilgili demiştik ki ülkenin hukuk tansiyonunu, hukuk panoramasını, hukuk ve siyaset tansiyonunu ve iklimini e, ele veren kararlar bunlar. Muhalefet kararlarıyla, ihlal kararlarıyla, red kararlarıyla. Ee, sizin şimdi bu söylediğiniz e, karar Tam da e, bunu gösteren Hani e, çoğunluğun Müslüman olması devletin bu inançlı olanların e, ihtiyaçlarını karşılayacak pozitif yükümlülüklerinin olması gibi bir karar Bu bile işte o çokluğuyla çıkmış çok dengeli bir karar hakikaten çok çok yönlü e, bir İklimi, çok yönlü bir hukuk e, şeyini e, ve sürekli salıncak gibi sağlanan e, e, bir ortamı e, göstermesi açısından önemli e, bu Anayasa Mahkemesi kararları. Evet yani sadece bunda ilginç şeyle söyleyeyim. Yani bu sonuçta hak ihlali olarak zorunlu din dersinden muafiyet konulu bir e, karar içeriğinde Sürekli bir çoğunluk dini vurgulaması yapılması da hukuki bir anlamı yok ama siyasi anlamda tabii ki bir herhalde işaret anlamında anlamı çok belki değil. de belki de bu konuda yani tamam Anayasa Mahkemesi uzun süren sürü hukuk mahkemelerindeki kararlar işte tapulama mahkemesindeki kararlar. E, Asya Ceza Ağır Ceza Mahkemesindeki kararlarla ilgili uzun sürmesinden dolayı adil yargılama hakkının ihlalinden dolayı böyle tuhaf küçük tazminatlar veriyor. E, Anayasa Mahkemesi'nin kaç yıl oldu dediniz? 13 yıl mı olmuş? 8 yani yıl Anayasa Mahkemesi önünde bekliyor. Ondan önceki yargı süreci de 5 yıl toplam 13 yıldır. Sonuçlanmayı bekliyor. Evet, yani bu o, Artık bunun içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Adil yargılama ihlal edilmiştir. Hatta Anayasa Mahkemesi'nce ihlal edilmiştir diye bir başvuru yapılabilir diye evet. düşünüyorum ben yani. Bir diğer önemli bir karar ki ileri de etkisini yine göreceğimizi yani çeşitli e, artçılarını diyelim. Yani bu bir artçı e, etkilerini göreceğimiz bir karar diyelim. E, Ali İsmail Korkmaz kararı. ilk okuduğumuzda aa ne kadar güzel. E, sonuçta Bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi bu konuda e, hak ihlali kararı vermiş diye e, sevindik. E, neydi o da? E, kasten yaralama suçundan polis memuruna ceza verilip ertelenmesini, Anayasa Mahkemesi bir eziyet yasağı ilkesinin ihlal edilmesi olarak tespit etmişti ve polisin yeniden yargılanması ve korkmaz ailesine manevi tazminat ödenmesini e, kararlaştırmıştı. Hani kararın bu tarafını aldığınızda manşete çıkardığınızda Anayasa Mahkemesi kararı diye yüksek sesten söyleyebilirsiniz ama Arkada gerçekten de bu iceberg'in gözükmeyen kısmına baktığınızda orada başka bundan sonra gelecek davalara sinyal olan çok önemli tespitler yer alıyordu. Bunlardan bir tanesi Ali İsmail Korkmaz'ın bu işkence edilerek öldürülmesi ve diğer mesele adi bir olaya indirgemiş görünüyordu Anayasa Mahkemesi. Fakat... Onla beraber onun kadar önemli olarak da daha önce anayasa Mahkemesi'nin gezi eylemleri için önüne gelen kararlarda gösteri yürüyüşü ifadesini kullanıyordu. Bu kez bu kararında görüş değişikliğine gittiği görüldü ve bakanlığın görüşünde dile getirilen hükümete karşı kalkışma tanımlamasını öne çıkardığı şey gözüktü. Şimdi bu önemli çünkü... Gezi davaları için de refere yapılabilecek kararlardan ve tutum değişikliğinden de bahsediyoruz. Yani, tabii daha önce de yerleşmiş bir tutum değil ama en azından gösteri yürüyüşü ifadesinden hükümete karşı kalkışma ifadesine geçiş e, bence gözden kaçmaması gereken önemli bir e, tavır değişikliği gibi gözüküyor. E, tabii kararı veren birinci daire heyetinde kim var sizce? Tabii ki İrfan Fidan Aynı zamanda Gezit Parkı soruşturmalarını yürütmüş ve Kavala hakkındaki davaları da açan saat. Yani e, taraf olduğu davalar aynı zamanda tarafsızlık e, cübbesiyle e, değerlendiren üyeler arasında yine İrfan Fidan vardı. Tabii 25 Nisan'daki... Söylüyorum, Yargıtay'daki <gülüyor> benim hiçbirini tanımayabilir İrfan Bey ama e, Yargıtay'dakiler hepsi... İstanbul'daki o adil soruşturmalardan dolayı başsavcılık görevi sırasında kendilerini tanırlar. Onun için normal. <gülüyor> e, tabii şeyde unutmayalım 25 Nisan'daki e, mahkemede Gezi davasında verilen kararda da e, Gezi e, olayları hükümete karşı bir kalkışma olarak tanımlanmıştı. Şimdi bu davada da Yargıtay sonrası yine AYM önüne gelecek. Ve çokça tartışılan meselelerden bir tanesi tam da bu tanım olacak. E, tabii bu arada ilginç bir şekilde yani eksiklik değil, danışmanlarının yani, yanlış gerek, gerek çok özür dilerim mücadil. bu şimdi bu kalkışma lafını da ben anlamış değilim. Kalkışma lafı yani kanunda böyle bir tabiri yok yani ceza kanunlarında e, her sözcüğün anlamı var çünkü e, eylemi şu tanımın içine giriyor diye tarif edemezsen edemezseniz o zaman kanunda e, tarif edilen suçla ilgili tipiklik unsuru, kanunilik unsuru gerçekleşmez. Bununla ilgili kanunda yani hükümeti devirmek veyahut da e, kısmen ya da tamamen e, işlevsiz hale getirmek, işte e, ülke anayasal düzeni bölmek meclisi, işte e, iktidardan düşürmek bütün bu e, suçlar açısından teşebbüs hali bile cezalandırılmış çünkü tehlike suçu ama orada teşebbüs diyor ve bütün bunlarda da mutlak surette bu suçun işlenebilmesi için e, teorik tartışmalar dahil olmak üzere bir silahlı örgütün olması lazım hiçbir iddianameleri de böyle bir silahlı örgütten bahseden yok onun için anayasa mahkemesinin de bunu bir hükümete karşı kalkışma diye tarif etmesini Anayasa Mahkemesinin e, teorik şeyine e, jargonuna veyahutta birikimine uygun bulamadım doğrusu. Ee, Bahri Bey, bir şeyler sallanıyor ama sallantıyla beraber bir şeyler de yıkılıyor fakat hiçbir şey yıkılmamış gibi daha yani. E... Bir gerçekten hani, nasıl tarif edeyim mesela bir örnek yine şey yapalım. Eee ile ilgili bu sefer de Adalet Bakanı Bekir Bozda açıklama yaptı. Hatırlayacaksınız Melih Çavuşoğlu e, Osman Kavala'nın eee la ilgi kararlarını yerine getirdikten onun başka suçtan tutuklu olduğunu söylüyoruz. Bu sefer de Bekir Bozda çıktı Kavala'nın başka suçtan tutuklu olduğunu, ahim kararlarını uyduklarını iddia etti. Eee Kavala'nın başka suç dedikleri casusluktan zaten beraat etmişti. Ahime'nin ihlal verdiği Gezi davasında yeniden tuttuklardı. Şimdi e, gel, var olan gerçeği doğruyu eğip bükmek, e, sizin söylediğiniz e, bu tür teorisel e, netlik, e, işte kanunun belirlilik veya bizim programımızın ismi olan hukuki güvenlik bu konuda... Güvenliği içinde en önemli şey belirlilik olacak. Bir iki tane daha program içerisinde bunu hiçbir gün örnek vereceğim ama bu belirginlik ortadan kalktı. Her köşede her anda farklı farklı söylenen, birbirlerini tutmayan ve ne yazık ki artık basit bir araştırmayla gerçeği yansıtmadığı net olarak tespit edilebilecek şeyler bugün mahkemeler kurumlar, bakanlık temsilcileri tarafından ne yazık ki dile getirilmeye başlandı. Bu arada yine Gezi'yle ilgili olarak da AYM bu sefer gaz kapsiyonunun başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in yakınlarının yaşam hakkının ihlal edildiği ilişkin başvuru da yetkisizlik gerekçesiyle reddetti. Ee, Gezi davasında verilen tutuklama kararına ilişkin yapılan bir bireysel başvuru vardı Anayasa Mahkemesi'ne. Ee, bu kararı da Anayasa Mahkemesi tarafından e, reddedildi. Ee, kararı veren yine üçüye üç e arasında kim var? İrfan falan. Yani kendi açtığı ve iddia makamı olarak taraf olduğu Gezi davası yine döndü, dolaştı. Ee, yine bu hakimin önüne geldi savcının. Yani Ö burada burada genel usul kuralları çerçevesinde İrfan Fidan'ın bu davaya bakması için onu reddetmeye gerek yok. Onun çekilmesi lazım. Yani hukuki bakımdan, yasal <gülüyor> bakımdan ve ahlaki bakımdan yani hukuk ahlakı bakımından çekilmesi lazım. Çekilmesi lazım. Ben bu bu davaya bakamam. Bu, bu, bu kararda olamam demesi lazım. Umarım e, sayın savcımız bizi dinliyorsa e, <gülüyor> bu talibimizi şeyden yapar katılıyorum. İştahlı bir şekilde katılıyorum ama ne yazık ki e, yani böyle bir çekilmenin olmadığı zaten kararlarda da gözüküyor. İlginç bir e, karar anayasa mahkemesinden dediğim gibi hani böyle gelgitlerle olan bir mahkemeden bahsediyoruz. Yeni Akit'in Chaos GL isimli sapkınlar derneği başlıklı. Haberini Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü dedi. Buna ilişkin yeni Akit Gazetesi bireysel başvuru yapmıştı. Fakat aynı Akit Gazetesi ise Gülşen'in kullandığı sözler sebebiyle tutuklanmasını istedi. Bu da ilginç bir çelişki. Cumhurbaşkanlığına sınırsız araç yetkisi veren bir düzenleme vardı. Bu kanun hükmündeki kararname ile yapılmıştı. Ee, yine aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi için alınacak taşıtların meclis başkanı tarafından belirleneceği düzenlemesi de e, yokmuştu. Kanun hükmündeki kararname değil, bütçeye konulan bir maddeyle yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi bu konuların e, kanunla düzenlenmesi gereken konular olduğunu belirtip e, bu yetkiyi de iptal etti. Yine aynı şekilde... Fiyat İstikrar Komitesi hakkında bir Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanmıştı. Hatırlayacaksınız 2021 yılında. Ee, Anayasa Mahkemesi bunu da anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Çünkü artık yani gözle net olarak görülebilecek bir şey ve gerekçesinde e, şunu belirtti Anayasa Mahkemesi. Yani herhangi bir tüzel kişiliği olmayan ya da herhangi bir merkez veya taşla teşkilatına dahil olmayan bir idari birimin Kurulması kararname ile yapılamaz. İdarenin kanunli ilkesi uyarınca idarenin kuruluşu ile görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Kararname ile değil. Ee, i̇lginç böyle e, anayasa mahkemesi kararlarının fırsat buldukça açıklarda dinleyicilerin takip etmesini tavsiye ederim. E, fakat resmi dersiyle de ta, e, takip ettiğinizde görüyorsunuz. E, bir e, belirsizlik var. E, bir e, belirgin olmama durumu var. Bu da en temellikli olan hukuk güvenliğinin neredeyse artık mumla aranacak şekilde kayıp bir duruma getirdiğini belirtmemiz gerekiyor. Önemli bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Pilot ihlal kararı verdiği kararlardan bir tanesi. E, başvurucular Cumhuriyet Bir Gün Sözcü ve Evrensel Gazetesi avukatlarıydı. E, basın ilan kuruluyordu kurumunun bu gazetelere verdiği ilan ve reklam kesme cezaları hakkındaki karara ilişkin olarak vermiş olduğu Anayasa Mahkemesi hak ihlali tespitinde bulundu ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti. Ee, özellikle kurumun cezalığının basını cezalandırma aracına dönüştüğü tespitini yaptı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu sorunu çözmesini e, istedi. E, 2018'den bu yana 15, kart, 15 kat Artmış bu cezalar, 2022'de toplam 570 güne ulaşan cezalar vermiş. ve Bu 570 gününde bu saydığımız gazetelerle daha çok sınırlı olduğunu söylersek en azından ne kadar büyük bir şekilde basın özgürlüğüne yönelik müdahale olduğunu açık bir şekilde görebiliriz. Anayasa Mahkemesi bu pilot ihlali kararı verdi kararında yasada yer alan e, kriterlerin belirsiz olduğu ve dosya üzerinden dinlenilmeden karar verilmesinin problemli olduğu, itiraz yoluyla sonuç alınması mümkün olmadığını sorunun sistemden kaynaklandığı tespitinde bulundum. Son olarak e, önemli bir karar, e, ilginç de bir karar Adnan Oktar e, televizyonuna ilişkin, rütüm vermiş olduğu ceza Özür, özür dilerim bu, bu bu konuyu geçmeden bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu e, verilen kararlar, ilanla e, ilgili kararlar bir anlamda geçici süreli. Şimdi arkasından e, evrenselle ilgili tamamıyla şimdi e, İran yasağı getirdiler. Bu da çok enteresan. Anayasa Mahkemesi kararının hemen arkasından. E, avukatlar aslında bunun altını çizmiştir. Bunun çok geç gelen bir kararı olduğunu söyleyip bu pilot ihlal kararıyla e, bir sene boyunca Anayasa Mahkemesi önüne gelen bu konuyla ilgili başvuruları bekletecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çözüm bekleyecek. Avukatlar da bu konunun yine seçimlere kadar her ne kadar Anayasa Mahkemesi kararlarının bu tespiti olsa da kurum tarafından yoğun şekilde uygulanacağı tehlikesine dikkat çektiler. İşte bunun herhalde ilk adımı da Evrensel Gazetesi'ne. E, uygulanan yaptırımlar oldu. Yani ortada bir anayasa mahkemesinin sistematik problem gördüğü e, bir anayasa mahkemesi kararı olmasına rağmen sizin de söylediğiniz gibi kurumun bu karar sonrasında ilk attığı adı Evrensel Gazetesi'ne yine bu cezayı uygulamak olur. E, diğer bir anayasa karar... Mahkemesi, adına, anayasa mahkemesinin kararında evrenselle ilgili ayrı özellik de var. Belki ama... Evet. Bunu... <gülüyor> Başvurucular arasında Evrensel Gazetesi var. Evet bu gerçekten ilginç. Ee, yine araya gitmeden önce Adnan Oktar televizyona ilişkin kararı da kısaca bir paylaşmak isterim ee, açık radyo dinleyicileriyle. Ee, radyo Televizyon Kurulu Adnan Oktar'ın televizyonu toplumun manevi değerlerini ihlal etmekten uyarı cezası vermişti. Ee, bu sonrasında e, bireysel başvuru yoluyla mahkeme önüne geldi. Mahkeme ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdim. Gerekçesi tespitleri ilginçti, ee, önemliydi de. Ee, çünkü Rütük ayetlerden e, bahsedilip sonra dekolteli kadınların dans etmesinin dini değerlerin ciddiyetiyle bağdaşmadı. Buna ilişkin çok yönde sosyal medyadan e, ihbarlar aldığını, şikayetler aldığını e, tespitini yapmış ve ceza uygulamıştı. Neyse Mahkemesi kararında sosyal medyada dile getirilen görüşlerin dikkate alınmasının ve yargı yerine ikame edilmesinin ve nesnel hiçbir gerekçe sunulmadan e, yalnızca soyut mülazalarla karar verilmesinin özgürlüğe müdahale gerekçesi olarak kullanılmayacağını belirtti. Yani sosyal medya kampanyaları ve benzeri şeyle yargıyı yerine ikame edip bununla beraber özgürlüğe müdahalenin ifade özgürlüğünü ihlal edeceğini söyledi. E, <gülüyor> yine aynı şekilde programa katılağının, dini yorumlarının yargı organlarının denetimi dışında olması, Gerektiğine ilişkin biriki cümlede belirtti. Fakat aynı her, Evrensel Gazetesi'de yaşandığı gibi, yani başvurucu olan Evrensel Gazetesi, e, bu cezanın anayasa aykırı olduğunu, anayasa mahkeme aracılığıyla tespit ettirmesinin arkasından hemen yine kendisini e, ilan kesme cezaları uygulanması gibi böyle bir kararın arkasından da. E, Gülşen, sanatçı Gülşen hakkında 6 ay önce söylediği ifadeler nedeniyle soruşturma açıldı ve sonrasında hemen hızlı bir şekilde tutuklama kararı verildi. Bunu da aradan sonra zaten ayrıntılı bir şekilde tekrar değerlendiririz. Evet, ee, müzik arasında neyi e, dinletiyoruz? E, yani. Bu sefer aslında Erhan Erdener e, adlı bir müzisyenimizi dinleyeceğiz. Kendisi e, Tümce'de ders merkezi yaşayan genç bir müzisyen arkadaşımız. E, bugün de e, onunla beraber ara vermiş olalım. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı e, Ümit Altaş'ın derlemeleri ve ee, yoğun çabalarla e, oluşturduğu seçkileriyle e, Ağustos ayının özeti olarak devam ediyor. E, evet Ümit'ciğim şimdi bu şeyi söylüyordum e, son tutuklama olayını da Sonra bir de bir de itiraz üzerine bırakılma gerekçeleri var. Onlar da önünüzde var mı yoksa? Aa ona çok ayrıntıya şey bakmadım ama şöyle söyleyeyim tabii kendi yani başkalar çok olunca sadece e, ilk önce tutuklama gerekçesini TCK 216'ını yani halkı e, din mesep bakımından farklı özelliklere sahip bir kesim aleyhine kim ve düşmanlık tarih eden e, şeyiyle gerekçesiyle Tutuklama gerekçesi yapıldığını şey söylüyorum ama tabii tutuklama gerekçesi böyle bir suç olmaz. Zingiber bir stat varken karşında tutuklamanın sonuçta koşulları var. E, fakat e, tabii burada ilginç olan ben tabii çok başlık olarak şey yapayım. E, bu hükme göre gözaltına tutuklandığına göre imamatikler ayrı bir din ve mesel mi sayılıyor gibi böyle hani bir soru da oluşmaya başladı. Şimdi sonra... tabii bunun suçun unsurları tartışılabilir fakat e, e, sözgelimi e, itiraz üzerine verilen kararda bir de kaçma şüphesinin bulunmadığı deniliyor Esasen şu Hani nasıl tutuklama kararı vereceksin bir kere tutuklamanın tedbir olduğunu artık hukuk fakültesinin birinci sınıfına giren e, herkes biliyor tutuklama e, kanunda belirtilen cezanın Hak e, hakkında bir karar, yani suçu işleyen hakkında bir karar verilip bu adil yargılama sonucunda kesinleştikten sonra infazına başlanıyor. Bu infaz anlamına gelmeyecek bir şekilde e, tedbir olacak. Ama e, artık hukuktaki bazı kavramlar ve bazı kurumlar o kadar e, anlamsız hale geldi ki suya yazılan yazı gibi tutuklama bir tedbirdir. infaz değildir. Nereden? Yani öyle bir uygulama içindeyiz ki hani olağanüstü hal döneminde 15 Temmuz'dan sonra bir süre bunu anlayabildim. Anlayabiliriz. Ama şimdi böyle bir durum yok. Olağanüstü hal, hal kalktı. Şimdi burada böyle bir suçla ilgili kanun işte ceza mahkemeleri kanun 100. madde diyor ki kuvvetli suç işlendiği şüphesi. Evet tamam böyle bir e, ihlal olduğunu gö görür. Ama altı ay evvelki olay bu şimdi. Yani ve diyor ki böyle bir olgu var ise suç işlendiğine ilişkin bir olgu var ise ve bir de tutuklama sebepleri var ise diyor o zaman diyor tutuklama kararı verilebilir. Hatta işin önemi ve verilmesi beklenen ceza, güvenlik tedbiri da dikkate alınır. Ona göre yapılır diyor. Şimdi tutuklama sebebi olarak da Şüpheli veya sanığın kaçması gerekecek yani 100. maddeye göre. Veya e, delillerin karartılması, gizlenmesi, değiştirilmesi olasılığı olacak. Özeti bu yani. Evet ee, Kanunda özel bir düzenleme var. Yani katalog suçlar diye katalog suçlardan da değil bu. Şimdi bu, burada bu tutuklama kararının verilmesi... E, Ami yani birle yani bir ders vermek anlamına gelir. <gülüyor> evet. Bu dersi de bu dersi de işte e, gösteri toplantı ve gösteri yürüyüşleri yaparken kanlı aykırı gösteri yaptığını düşünen polisin vatandaşı uyguladığı bir uygulama değil. Bir hakimin hukuk fakültesi bitirmiş hukuk fakültesini bitirdikten sonra diplomasını alırken yemin etmiş arkasından. Avukatlık ya da hakimlik savcılık mesleğine geçerken özel yeminler etmiş hukuka bağlı kalacağına ilişkin bir kişi veriyor. Yani e, bu tutuklama tedbirleri istisnai bir tedbir, geçici bir tedbir ve kanunda tarif edilen sebep ve hallere ilişkin münhasıran e, sınırlı e, bir konuda, e, Hukuki karar olması gerekir ama böyle bir karar veriyor. Neyse işte öbür Asya cezada bakın öbür hakimde bunu tutuklu kaçma şüphesi yok. O zaman yüzüncü maddedeki tutuklama sebeplerinden biri yok e, diyerekten vermiş. Bir de ev hapsi vermiş. E, ev hapsi işte tutuklamanın dışında bir adli kontrol müessesesi konuldu. Eskiden e, ceza mahkemesinde adli kontrol diye bir şey yoktu. Neydi o adli kontroller şimdi bir sonradan konuldu. Bunun amacı şu, dava açıldığı sırada ve görülmesi sırasında suçlu ya da şüpheli kaçmasın, delilleri karartmasın. Ama bunun yerine yani tutuklayarak özgürlüğünden mahrum bırakmak yerine bunu karşılayacak başka tedbirler alınsın. Bu da adli kontrol tedbirleri. Yurt dışına çıkış yasağı, işte belli günlerde gidip, en yakın karakola imza atma olayı. Şimdi bu ev hapsi çok ağır suçlar için e, tutuklama yerine e, uygulanabilecek bir adli kontrol tedbiri. E, e, zaten sen diyorsun ki kaçma şüphesi yok, o zaman adli kontrol tedbirini de uygulayamazsın yani. <gülüyor> Uygulamaman lazım daha doğrusu. Yani Neyse böyle bir böyle bir haldeyiz. Ama e, sizin geçen gün böyle espriyle söylediğiniz bir şey vardı. Yani eskiden böyle işte yok örgüt üyesi, yok bilmem işte anayasaya, tebdil, tahire, ilgaya dönelik, teşebbüsler bunlarla ilgili çok ciddi suçlarla ilgili tedbir e, e, şey, tutuklama kararları verilir. Şimdi şarkıcı e, söylediği laflarla ilgili tutuklanıyor. Bu tamamıyla bir tedip kararı. Terbiye etme kararı. E, yani evet te te tedip edeceğiz, terbiye edeceğiz. E, o zaman hukuk olmayacak. Yani bu yaptığınız iş hukuk olmayacak. Terbiye başka türlü verilir çünkü. Evet yani belki şeyi de vurgulamak gerekiyor. E, sonuçta e tabii ev hapsi verilince toplumda da böyle ah tamam işte sonuçta ev hapsi verildi. Vicdanları rahat. Yine yine yargı devreye girdi. Hani ilk önce öyle kötüsünü gösterip ondan sonra ah ev hapsi verildi falan diye böyle bir rahatlama. Hep öbür da taraftan rahat... da bir kısmının vicdanları rahatladı. Tamdı tam da onu söyleyeceğim. Çünkü ev hapsi zaten tutuklu koşulları varsa verilebilecek olan bir cezadan bahsediyoruz. Yani burada çok açık ve siz de zaten söylediniz ee, sağa, sola, öne, arkaya nereye gitseniz de burada tutuklamayı gerektirecek herhangi bir şey bulabilmeniz mümkün değil. Yani suç şüphesi yok diyemediler ee, ve toplumun gazını almak için ev hapsi verdiler. Diğer taraftaki toplumun gazını almak için de tamam cezaevinde tutmuyoruz, eve çıkarız dediler. Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Bu sıkıntıyı biz daha e, aslında çok fazla e, manşete taşınmadı ama işte hukuk politikte biz bunları konuşuyoruz e, her ve hukuk güvenliği programında e, bunun altını çizmek gerekiyor. Arada HSK bir açıklama yaptı. Yine yargı Bekir Boz'da e, yani manşetlik aslında bir durum ortaya koydu. E, tabii bizler için de işler acısı bir hukuk e, sisteminin tekrar ortaya çıkması oldu. Neydi o? HSK hemen gözlü bir şekilde e, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. E, bilmiyorum e, yakaladınız mı, kaçtı mı gözünüzden ama e, dedi ki efendim bu yargı bağımsızlığına özellikle Gülşin'in tutuklanmasıyla ilgili, biraz öncesini söylediğiniz gibi haberleri, bu yargı bağımsızlığına e, müdahaledir. Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerekir. Yargılama süreçlerine müdahale içeren, emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur. Tabii siz bunu bir anda böyle ben size hiç önü arkasına anlatmadan direkt bu cümleyi söylesem, siz diyeceksiniz ki herhalde muhalif bir partiden birisi iktidara yönelik olarak bir çağrıda bulunuyor. Hayır, e, tam da iktidarın adalet bakanı olan bir kişi bu konuyla ilgili haber yapan e, basın mensuplarının sosyal medya sitelerindeki haberin niteliğine yönelik bir çağrıda bulunuyor. Fakat ilginç olan tabii ki e, bir iddia ortaya atıldı. Bu hala tam e, cevaplanmadı. Bu karar HSK'nın tam kadro toplanmadığı üyelerinin tatildeyken Kurul üyelerinin onaya alınmadan Adalet Bakanlığı tarafından HSK adına yapılan bir açıklama oldu İtalya. Ee, HSK'nın başı, <gülüyor> HSK başı Adalet Bakanı ya o ister açıklar ister açıklamaz ama bakın 1926, 1926 yılında e, İtalya'dan alınan Türk Geza Kanunu'nda şöyle bir suç yoktu. Yargı görevi yapanı etkilenme suçu yoktu. Böyle bir suç yoktu. Bu mevcut hükümetin e, yani e, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde 2004'te düzenlenmiş, 2005'te yürürlüğe girmiş yeni Türk Ceza Kanunu'na konuldu. Ve bu suçu en çok ihlal eden bu hükümetin yetkilileri, Adalet Bakanı. Bari Sayın, ben... Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı da öyle. Bu karar bizi bağlamaz. Siz, siz bu karara uymayın. Böyle, böyle bir şey olabilir mi? Yani tamam Cumhurbaşkanı'nın işlemiş olabileceği veya işleme olasılığı olan bu suçla ilgili bir takım soruşturma engelleri var. Ama öbür Adalet Bakanı ve diğerleri İçişleri Bakanı, bakanlar boyuna konuşuyorlar hakim ve savcılar. Yani sıradan bir yurttaşın veya başka bir insanın hatta Bahri Beren'in söylediği bir laf yargıçları mahkemelere etkilemez. Ama Adalet Bakanı bir şey söylediği zaman o zaman bunları etkilerler. Bugüne kadar e, hep bunları yaptılar. Şimdi mi yargıyı ve yargıçları etkilememe ve bu konuya ilişkin yasal düzenleme akıllarına geliyor. Ben an, an, anlamıyorum yani. <gülüyor> yani şeyi söylemek lazım. Şimdi HSK böyle bir açıklama yaptığında, yani aynıcılık yargılama süreçlerine müdahale içeren, emir ve talimat taşıyan her türlü eylem ve söylem. Şimdi gezi. Emir evet. ve talimatı kim verir? İşte emir yani ve talimatı kim verir? Tepede yetkili olan verir. Benim söylediğim bir şeyi emir ve talimat olarak kabul eder mi? Edilebilir mi? <gülüyor> Ümit Dağtaş'ın söylediği emir ve talimat kabul ediyor. Ama Adalet Bakanı söylediği zaman o hakim ve savcıların kurulunun başında, başkan o o hakim ve savcılarla ilgili soruşturmaların açılmasına izin veren yine orası. İşte bu etkili olur ve onun söylediği laflar emir ve talimattır. Evet. Şeyi söyleyeyim sadece. Tabii ki bir tekrar gözden geçer. Belki Bekir Bozdağ bunu Cumhurbaşkanı'na yönelip olarak söylemiş olabilir mi? Ne dersiniz Bahadır? Ah, Cumhurbaşkanı biz... bu işe şey etmesin, <gülüyor> müdahale etmesin <de. gülüyor> Doğru olabilir, olabilir. Yani. Öyle bence bizi. Yani ile... gücü, gücü yeterse e, ve haddi varsa, bak bu lafı da böyle söyleyeyim, Cumhurbaşkanla müdahale etme. Haddi varsa. Etsin'de görelim bakalım. <gülüyor> e, burada şeyi tabii ki vurgulamak gerekiyor. E, SK adına böyle bir açıklama yapıldığında hatırlayacak açık radyo dinleyicileri Gezi'deki mahkumiyeti şart düşen hakimimiz nerede? Tural'da. Cemil Kışıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a devrinde karşı çıkan hakimimiz nerede? Maraş'ta. Ve bunlar da hemen bu şartlarını koyduktan sonra oldu. Fakat bu sistemin şöyle bir şeyi ortaya çıktı. Tabii. Yani bu e, Peki yani gerçekten endişe verici bir durum. Yani iddiaya bakın HSK tam kadro toplanmıyor. HSK üyelerin haberi olmadığını söyleniyor ve HSK adına bir basın açıklaması yapılıyor. Ama HSK üyelerinin hiçbirinden bir ses yok. Peki kim bu HSK üyelerini hatırlayalım sadece. E, neydi? Yedi üyesi zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geliyor. E, Cumhurbaşkanı da dördünü seçiyor toplamında. Bir Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı var. Toplam 13 üye. Yani siyasi iradenin neredeyse tamamıyla yansıdığı bir kuruldan bahsediyoruz. Bu kurulun zaten siyasal iradeyi doğrudan yargıya neredeyse yansıtmaması çok mümkün değil. O zaman sadece şunu söyleyerek bu konu başlığını sonlandırmak isterim. Şimdi kurulun bu yapısını görmezden gelerek, ee, Savcıların yapacağı tüm soruşturmaların bas savcı denetimine bağlandığını unutarak ki biliyorsunuz artık neredeyse tek bir kontrol mekanizması olarak hareket ediyor. Yalnızca buradan yürekli savcılara çağrımızdır şeklinde çağrı artık çok gerçekçi gelmiyor. Ee, çünkü bu sistem sürekli savcı ve hakimleri tehdit eden ve nakillerle ve soruşturmalarla tehdit eden bir sisteme dönüştü. Yani sürgün üstüne sürgün yiyen hakim Aydın başarı var Sadece sadece sürgün, nakil, aynı adliye içerisinde görev yerinin değişmesi değil. Biz onlarla ilgili ertesi gün hatta gece yarısı verilen tutuklamaları, hakkında açılan davaları evet. sadece o hakimle hakimin değil, onun ailesinin ve çocuklarının tamamıyla mağdur edilmesine neden olan e, uygulamaları gördük. Davalar açıldı. Tutuklamalar kararı verildi. Evet bunların içinde işte diyelim ki FETÖ'cü denilen kişilere ilişkin bir takım örgüt üyeleri olabilir. Ama ama siz yani uluslararası ve ulusal güvenceleri olan hakim ve savcıları başta böyle tehdit ettikten sonra başta bunları terbiye ettikten sonra şimdi bu hakim ve savcılığın acaba ayrı bir uyarıya ayrı bir talimata ayrı bir e, ikaz e, onların iktidar doğrultusunda hareket etmeler için zaten onlar kendilerini kontrol ediyorlar. Yani en tehlikelisi de bu zaten. Yani bu hakim ve savcının hukuku, anayasayı, yasayı, uluslararası, evrensel kuralları bırakıp otokontrol içine girip Evet. Siyasi irade doğrultusuna karar vermiş en tehlikelisi de bu zaten yani. Ee işte bunlardan bir tanesi devamlı sürgün yiyen ve daha sonra meslekten bildiğim kadarıyla istifa etmiş olan Hakim Aydın Başardı. Aydın Başar fısıldıcı artık anlatamadığını fark edince şiir yazmaya başlamış sanılır dersem. Bu gitmek mi zor kalmak mı zor diye bir şarkı vardı. Biraz oradan esinleş, esinlenmiş gibi gözüküyor. Evet. Şiir aynı şöyle diyor ki: "Nedir boğazımda düğümlenen gitme sözünü duyduğumda" o taş niye yumru yumru ne var o taşın içinde niye tutamam kendimi ee, tabii yani biz burada doğrudan söylenmediği için herhalde bir programdı bu şiirle anlatılmak istenen ana fikir nedir üzerine e, herhalde konuşmamız ve tartışmamız gerekecek ee, bu arada da zannedersem e, süremiz de baya şey oldu e, azaldı yani bu ben, arada hukukçuların bulunduğu bazı e, gruplarda da işte nerede bu hakimler, nerede bu savcılar, nerede bu ıı, hukuk diye yakınmalar var. Sanıyorlar ki cesaretli, hukuka bağlı, e, ettikleri yeminleri unutmamış hakim ve savcılar yok. Aslında var ama hiçbirinin bunu yapmaya gücü yok. Gücü yok yani. Evet. Yani sistemsel bir problem var. E, Sonuçta ya yani ya sürgün, ya görev değişikliği, ya hakkında yeni bir dava ve hatta bazıları ile ilgili tutuklama. E, gel bakalım sen bu sistem içerisinde e, e, hakimlik ve savcılık yap ve adaletin gerçekleşmesi için e, faaliyet göster. Yeminini unutma, yeminin tahtında hareket et. Böyle, böyle bir şey imkanı görünmüyor şu anda. Evet yani bu ciddi bir sistemsel problem. Bu sistemsel problem içerisinde hakim ve savcılara yürekli olun çağrısının kendisi çok gerçekçi durmuyor. Çünkü 13 tane tamamen siyasi irade tarafından atanmış ve bütün hakimlerin, savcıların özlük haklarına karar verme yetkisine sahip olan bir HSK var. E, ve tabii bir de sürekli yargıya emir ve müdahaleyle e, dahil olan e, ne yazık ki bir iktidar var. Ee, Bahri Bey, süremiz bitti mi? Kaç evet, bitti. Var? süremiz bitti. Gör, Gördüğün gibi gündem çok yoğun diyorum. Belki, belki <gülüyor> bu bazı anayasa mahkemesi kararlarını bir sonraki programımızda konuşmak ihtiyacı doğuyor. Aa, Çünkü evet. bunlar, bunlar da hakikaten hukuk güvenliği, hukukun içindeki... İşte bir takım temel haklar, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, bilgilenme hakkı, bilgilenme sorumluluğu açısından önemli bazı kararlar. Onun için onlardan belki yeniden değineceğiz. O bakımdan biz şimdi yeni bir ay sonu programında ümitle buluşmak istedik üzere bütün dinleyicilerimize hoşça kalın, sağlıklı kalın ve adalete, hukuk güvenliğine umudumuzu yitirmeden kalın diyelim. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ediyoruz Selahattin'e ve Açık Radyo'daki emeği geçen bütün arkadaşlara.